Rahim Ya Seytan Racim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi ve ve ve na'ûzu billahi min ve seyyiât amelnâ Men ve men yudlil Ve eşhedü illallah ve eşhedü en ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resûluh Emmâ ba'd ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri mütesattıra toha ve külle mütesettetin bid'a ve külle dalaletin fî'nâr Allah'ı ve onun isim ve sıfatlarını bilme konusunda esas dayanılacak temel sağlam bir itikada sahip olmaktır. O halde bu sağlam akidenin nasıl olacağı konusunu bu mütenevvi bir takım çeşitleri içeren bir inanç sistemi mi? Acaba selef ile halef uleması arasında yani selef öncekiler sahabe ve tabi'in e, halef derken de daha sonraki e, kimseler arasında gidip gelen bir itikad mıdır? Yani selefi salihin inancı daha ihtiyatlı ve salim iken halefin itikadı daha sağlam daha hikmetli, daha ilimli midir? E, nitekim Mesela eşari maturidi kelamcıları bu şekilde ifadeler kullanmışlardır. Yani onlar işte selefin itikadı batıldır dememişler. Fakat kendi akedelerini böyle meşru kabul ettirebilmek için böyle bir ifade kullanmışlar. Selefin itikadı daha sağlam, daha selametli ama bizimki de daha ilimli ve daha hikmetli demişler. Tabi bunlar daha ilimli ve daha hikmetli olma sözüyle kastettikleri şey... Ee, felsefecilerin usullerini kullanarak güya felsefecileri reddetmek istemeleri ve dolayısıyla e, Allah Azze ve Celle'nin kitabında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var olan bazı e, ayetleri, bazı sıfat ayetlerini e, sırf meseleye akılla yaklaşanlar bu ayetleri inkar etmesin diye tevil etmelerini kastederler. Ve sahabenin de bunları geldiği gibi kabul ettiğini bu sözleriyle itiraf ediyorlar. Kendileri sadece Yaptıkları yorumlara bir e, mazeret olsun diye böyle bir yorum yapmışlar. Ya da ehli sünnet iki gruba mı ayrılmaktadır? Yani e, bu halef dedikleri kimseler gelinceye kadar öyle inanılması gerekiyordu. Bu halef geldikten sonra, yani eşar ve matur kelamcıları geldikten sonra artık böyle inanmak mı gerekiyor? E, bunun gibi sorular e, gündeme gelebilir. Tabii ki bunlar doğru sözler değil... Selefi Salih'in itikadından ve onların icma ettikleri şeylerden daha sağlam bir inan sistemi, daha ilimli, daha hikmetli bir inan sistemi bulunmamaktadır. Selef alimlerimizin, Allah onlara rahmet eylesin, itikadı şudur. Allah'ın kendisini vasfettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbimize atfettiği niteliklerin tamamına tahrif yani manasını bozma, tatil yani iptal etme, yok sayma, Teklif yani mahiyetini re'ye dayalı, görüşe dayalı olarak belirleme ve temsil yani benzetme olmaksızın iman etmek. Yani isim ve sıfat konusunda selefin itikadı, bunu ezberleyin bu maddeleri. Birincisi tahriften yani manasını bozmaktan. İkincisi tatilden, iptal etmekten, yok saymaktan. Üçüncüsü teklif, ona bir şekil belirleme, mahiyet belirleme Dördüncüsü, temsilden yani benzetmekten, onunla misal getirmekten e, beri bir şekilde. Bunlar söz konusu olmaksızın Allah'ın kendi hakkında kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde e, Allah'a izafe ettiği sıfatlara bu şekilde iman etmek. İbn-i Teymiye Rahimallah, Akidetul, Akidetul Vasitye isimli eserinde e, bu cümleden alınacak ilk şeyin Allah'ın kendisine vasfettiği her şey iman etmek kaydesi olduğunu zikrediyor. E, vasafe vasfetti. vasfladı sıfatını veritti. Kelimesi esbete, geçerli ve sabit gördü. Sözcüğünden daha kapsamlıdır. Yani ispat etti diyoruz ya. Sabit gördü. E, ispat etti. Bundan daha kapsamlı bir ifade vasafe İlk önce bu cümlede buna dikkat etmek gerektiğine işaret ediyorum temiye Yani Allah'ın kendisini vasfetti ve Resulullah'ın sünnetinde Allah'a izafet ettiği diyoruz. Çünkü vasfetme fiili ispat ve nefretme fiillerinin her ikisini de içeri almaktadır. Yani sadece ispatla değil nefi ile birlikte bir ispat. Bunun ikisine birden toplamına birden vasf. Allah kendisini ne şekilde vasfetmişse, kendisini ne şekilde vasfetmiş, hiçbir mahluka benzetmemekle vasf, benzetmemekle vasfetmiş. Bu işin nefi kısmı, işte semi oluşu, alim oluşu, basir oluşu, arş üzerine istiva edişi, elinin oluşu, bunlar da e, ispattır. Allah kendisi bunlarla vasfetmiştir. Yine vasfın içerisindedir. Ama bir kimse Allah'ın eli vardır der de, onu mahluka benzetmekten tenzih etmezse, onun misli gibisi yoktur demezse, yani bunun ihtiva ettiği anlamı bir kenara bırakıp da Allah'ın eli bizim elimiz gibidir veya mahlukun eli gibidir gibi bir düşünceye sebep olursa, böyle itihad ederse bu batıl bir itihad olur. Allah'ın elinden, istivasından, gelmesinden, gitmesinden, gülmesinden, e, ayağını cehenneme dayamasından, baldırından bahseden nasları insanlar okuduğu zaman ne yapıyorlar? Hemen mahlukata benzetiyorlar. E, ya Allah'ı cisimleştirerek mahlukatına benzer bir şekilde bu vasıfaları Allah'a veriyorlar ya da yine bu teçsim ehli ne diyor? Allah mahlukuna benzemez diyor. Bu sıfatları komple reddediyor. Bu onun teçsiminden ileri gelir. Allah'ı mahlukata benzetmesinden ileri gelir. Halbuki Allah hiçbir mahluklarına benzetmedi, benzemediğini söylüyor. Bu benzetmeyi sen nereden çıkarıyorsun? Niye el deyince hemen senin elin aklına geliyor da o sıfatı reddediyorsun? O Allah eli hiçbir mahlukların eline benzemez. İki eli de sağdır. Biz bu şekilde iman etmem, etmekle mükellefiz. Evet. Allah'ın kendisine nispet ettiklerini kabul edip kendisinden nefret ettiklerini reddediyoruz. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Allah'a isnat ettiklerine iman edip ondan nefiyettiklerine inanmıyoruz. Nef yettiklerinden beri kılıyoruz. Ve Allah Azze ve Celle kendisi hakkında neyi nef biz onu nef ederiz. Allah'ın kendisinden nef bir şeyi biz ondan nef Mesela cihet lafzı gibi. Allah mekandan münezzehtir şeklinde bir takım e, ifadeler akide kitaplarına girmiştir. Sonrakilerin akidesine girmiştir. Selefte böyle bir ifade yok. Çünkü bu ne Kur'an'a dayanır, ne sahih Sünnet'e dayanır. Allah mekanda münezehdir diye bir tenzi, e, kitap ve Sünnet kaynaklı değildir. Bu sonraki akılcıların e, tenzihidir. Nu'mino, iman ediyoruz kelimesi de nasifu, yani vasf ediyoruz ifadesinden daha büyüktür. Çünkü iman ediyoruz sözü, söz ve ameli, yani iman ediyoruz sözü iman nasıl? Açıklamıştık iman derslerinde. Ee, söz ve fiil. Yani kısaca söz ve fiil. Söz derken hem dilin hem kalbin sözü. Fiil derken hem kalbin hem azaların ameli, fiili. Ee, bu sebeple nasifu dediğimiz zaman, vasfediyoruz dediğimiz, dediğimiz zaman bu sadece dilin ifadesi olmuş olur. Ama nü'minu dediğimiz zaman bu kalbi de içerir, deli de içerir. Ve bunun gerekleriyle amel de içer. Mesela Allah'ın seni her an gördüğünden, her an seni işittiğinden haberdar olan bir insanın azalarında yansıyacak ameller nasıl olur? Yedi kat semasının üzerinden kendisini gözeten bir Rabbinin olduğunu bilen bir kul herhalde hareketlerinde biraz daha ölçülü olur. İhsan üzere amel eder. Tıpkı Cibil hadisinde geçtiği gibi. İhsan, sen Rabbini görmesen de görüyormuş gibi ibadet etmendir. Zira o seni görmektedir buyruluyordu. Evet. duasıyla söz ve ameli kapsıyor iman ediyoruz kelimesi. Ayrıca bunun gereği olarak Allah'a tabüdü. Allah'a kulluk etmeyi de içine almaktadır. O halde bizim temel esaslarımızı belirleyen naslar kitap ve sünnettir. Bidad ehlinin temel esaslarını belirleyen şey ise akıldır. Onlara göre sem yani işitme, işitme yoluyla öğrenilen bilgiler, semiyat, akla tabidir. Yani akıl onlara göre bu naklin önündedir. İlk önce aklın bir rendesinden geçerler nakli. Yani semiyat denilirken hem kitap hem sünnet kastediyoruz burada. İşitilerek elde edilen bilgiler. Hem ayetler hem hadisler iştilerek elde edilen bilgiye dahildir. Bunları akıl süzgecinden geçirmiştir bidatçiler Allah'ın ayetlerini işte şurada bahsettiğimiz tahrif, tatil, tevil, teklif temsil gibi şeyleri akıl yoluyla uygulayarak bu ayetlerini atmışlar manasını bozmuşlar. Peygamber eset vesamdan gelen hadisleri ise inkar etmişlerdir. Ya tevil etmişler ya inkar etmişlerdir. Hatta bunlar e, mütevatir hadisler bile olsa yine bu şekilde yapmışlardır. Aklı naklin önüne almışlardır. Semiyatın önüne almışlardır. Bu da onlar içinde olup da dinin yüceliğini kabul edenlerin yani ehli sünnete mensup olanların görüşüdür. Yoksa ehli bidatın önde gelenleri nezdinde işitmeye dayalı sem'i delilerin hiçbir kıymeti yoktur. Yani ee, bazıları hani Maturidi, Eşari ve e, ehl Kelam grubuna dahil bütün e, dallim fırkaları, sapıklık fırkaları ne yapmışlar? Kendilerini İslam'a nispet etmişler. Bunlar içerisinde mesela mutezile gibi aklı çok e, daha ön planda tutanları olduğu gibi, şia gibi. Şia da mesela bu konularda akılla, akıl ile hareket ederler. Allah'ın sıfatları konusunda mutezile ile taban tabana aynıdırlar. Ama onların amellerine baktığınız zaman şiaların yaptıkları ameller akla çok aykırı şeylerdir. İnandığı pek çok şeyler e, akla da muhaliftir. Ama Allah'ın sıfatları konusunda akıl en öndedir şialarda. Sufilerde de, ha, keza öyle, çoğu sufilerde. Sadece bazı e, sufilerin istisna edilen kesimleri var. E, bunlar Kettani gibi e, Şazeli sufileri özellikle. Bunlar kendilerinin Selefi Sufi olduğunu iddia etmişler, e, isim sıfat konusunda e, Selefin inandığı gibi inanmışlardır ki bunların böyle inanmasının sebebi Sufiliğin ilk önderlerinin Selef hakidesine sahip olmalardır. Mesela bu noktada örnek verebileceğimiz kimseler arasında e, Haris el-Muhasibi tasavvufun kurucusu kabul edilir, yani teorik olarak kurucusu kabul edilir eserleri sebebiyle haris Muhasibi, ondan sonra e, Kuşeyri, Abdülkerim Kuşeyri, ondan sonra Sehil bin Abdullah et e, ve daha Ebu Sa'del Malini gibi, Abdülkadir Geylani gibi e, tasavvufa nispet edilip de akide bakımından, özellikle isim sıfatlar konusunda Selefin akidesiyle mutabık olan kimseleri kendilerine örnek almışlardır. ehli i Bidat'ın önde gelenleri nezdinde yani eşer ve maturidi dışında, çünkü eşer ve maturidi ehli sünnete nispet edilir olmuştur. Eşer ve maturidi dışındaki ehli bidat, işte bu saydığımız mutezile, kerramiye, cehmiye, e, muattıla gibi, müşebbihe gibi mezhepler, zaten sem'iyata e, hiç değer vermezler. Bu değer verenler ise, haber vahidi dinde delil kabul etmez. haber vahid dediğimiz, tek yoldan gelmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait sözler. Yani bunlar sahih bir yolla gelmişse biz bunlara iman etmek zorundayız. Ama bunlar böyle bir bidat çıkararak haber-i Vahid Akide'de delil teşkil etmez demişlerdir. Bunun dışında işte zamanımızda Mustafa İslamoğlu gibi bazı kimseler hadis Akidede bağlayıcı değildir demişler. Yani haber-i haber-i mütevatir diye de ayırmamış. Hadis akide de bağlamaz demiş. haber azabını ve bunun gibi e, hadislerle sabit olan meseleleri inkar etmişlerdir. Böylece küfürlerini peygamberi sıts ve kabul etmediklerini peşinen kendi dilleriyle itiraf etmişlerdir. Ehli bidatın önde gelenleri nezdinde işte bu semiiyat delillerinin hiçbir kıymeti yoktur nakli delillerin. Mesela büyük bir tefsir alimi olmasına rağmen Eşari mezhebine mensup bulunan İbni Atiye tefsir kitabı var bunun. Vecih yani yüz sıfatı hakkında fikrini serd ederken vecih sıfatının yüz sıfatının vacibil vücut varlığı zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Bu konuda bazı alimlere dayanarak aklın Allah'a nispetini zorunlu gördüğü sıfatlara ek olarak sem'i delillerin vecih sıfatının Allah Teala için vacibül vücut olduğuna delalet ettiği görüşünü nakletmiştir. Yani Allah için varlığı zorunlu sıfatlardandır demiştir. Fakat bu görüşten geri dönüp Ebu'l-Meali el-Cüveyni'ye dayanmak suretiyle bunu zayıf bir görüş olarak nitelemiştir. İşte bu. Yani bilginin nereden alınacağı problemi oldukça önemli bir kavramdır. Bu aynı zamanda ehli sünnet ile ehli bidat arasındaki en önemli farklardan birisidir. Ehl-i bidat esaslarını belirlerken akla dayanır. Ehli sünnet ise sem'i delilleri temel kaynak olarak telakki eder. Mesela kelamcılar zümresinden sayılan Eşariler her ne kadar akli delilleriyle ile sem'i delilleri cem etmeye çalıştıklarını iddia ediyor olsalar da yani nakil ile akla biz e, cem etmeye çalışıyoruz deseler de Allah Teala'nın 20 adet sıfatı olduğunu bunların 7 tanesinin subuti 6 tanesinde selbi sıfatlar olarak adlandırıldığını ayrıca 7 tanede ma mani sıfatları bulunduğunu ama bunların da neticede subuti sıfatların aynısı olduğunu kabul etmişlerdir. Okullarda da, e, mahturidilerin itikadı üzere öğretilirken nasıl öğretiliyor? İşte Allah'ın zati sıfatları subuti sıfatları diye e, bazı sıfatları öğretiliyor değil mi? Bunun yanında Allah'ın pek çok sıfatından hiç bahsedilmiyor. Onlara göre subut sıfatlar şunlardır. İlim, kudret, irade, hayat, sem yani işitme, basar yani görme, kelam, konuşma. Maani sıfatlar ise Allah Teala'nın alim, kadir, mürit, irade sahibi, semi, işiten, basir, gören ve mütekellim konuşan olmasıdır. Aslında Allah'a sem sıfatının izafe edilmesiyle onun semi olduğunu söylemek arasında bir fark olmadığı açıktır. Yine ilim sıfatının isnat edilmesiyle Allah'ın alim olduğunu inanmak da aynı şeydir. Bunlar sıfatların ifade ettiği mananın ta kendisidir. Selvi sıfatlara gelince onlara göre bunlar beş tanedir. Ayrıca bir de zati sıfatlar bulunmaktadır ki bu sıfat vücuttur. Yani varlık, var olmak. Zira bu zatın dışında başka bir şeye delalet etmemektedir. Diğer beş selbi ki burada selb kelimesinden nefi kastedilmektedir. Selb etmek, nef etmek anlamında, kabul etmemek, reddetmek anlamında. Ee, selbi sıfat ise kıdem, yani hiçbir şey yokken onun var olması. Beka, yani her şey yok olsa da onun kalacak olması. Vahdaniyet, yani ortağının bulunmaması muhalefetun lil havadis yaratılmışlara benzememesi ve kıyam bi nefsi yani kimseye muhtaç olmadan varlığını sürdürmesi. mı var hocam? He onlar da sayılıyor. Onlara göre vahdaniyet cüzlere parça parçalara bölünmemektedir. Yani tecezzi kabul etme etmemektedir. Bu anlam doğrudur. Kitap ve sünnette allah Teala'nın parçalara ve cüzlere bölündüğü kaydedilmemiştir. Hiçbir selef alimi de, örneğin vecih, yüz, gözler ve ellerin Allah'ın azaları, parçaları olduğunu söylememiştir. Hiç kimse bunu tasavvur dahi etmemiştir. Onlar bu sayılanların, yani yüz, gözler ve ellerin Allah'ın Şanına layık sıfatları olduğunu savunmuşlardır. Ancak vahdaniyet, Bundan daha kapsamlı bir anlama gelmektedir. Tevhidül uluhiye yani ilah olarak Allah'ın birliğini kabul etme ve Tevhidül Rububiyye, Rab olarak Allah'ın birliğini kabul etme, Tevhidül Esma ve sıfat Allah'ın isim ve sıfatlarının mahiyetinin sadece ona has olduğunu kabul etme. Bir de Tevhidül zat Allah'ın zatının birliğini kabul etme. Evet, ehli Bidat'ın itikat esaslarını belirlerken takip ettikleri yöntem ehli Sünnet'in metodundan, menhecinden farklıdır. Aksi halde neden sadece bu sıfatları zikredip diğerlerini ihmal etsinler ki? Yani Allah'ın sıfatlarını sayarken bunlarla sınırlı tutmuşlardır. Onlara göre akıl sadece bu sayılan sıfatların varlığını kabul edip diğerlerini reddetmektedir. Bunların dışındakiler bu yedi sıfata irca edilir ve onlara göre yorumlanır. Bu yöntemin kaynağı nedir acaba? Yani böyle bir menheç belirlemeye onlara iten sebep nedir? Bunun kaynağı mutezile, cehmiye ve felsefecilerdir, filozoflardır. Bunların üçü de aklı temel referans noktası olarak kabul etmişlerdir. Yani akıl neyi kabul ederse onu kabul, neyi reddederse onu da reddederler. Kitap ve sünnet hakkında ise şöyle derler. Kitabın ayetleri delalet, sünnetin verileri ise sübut açısından zannidir. Yani Kur'an-ı Kerim delaleti zannî, sünnet ise subutu zannîdir. Yani sünnetin za sabit oluşu zanna dayalıdır diyor. Kur'an ayetleri ise onun delaleti zannîdir diyorlar. Yani Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. E, bu buyruğundan kastedilenin şu olması işte kuvvetle muhtemeldir. Zan üzeredir. Demişlerdir. Bakın Kur'an ve sünnet hakkındaki akideleri budur. Sünnet haberi vahidlerden bir ya da birkaç ravi vasıtasıyla nakledilen haberlerden müteşekkildir ki onlara göre bunlar da sübut açısından kesinlik taşımamaktadır. Dolayısıyla itikadi mevzularda bunlar asla delil olamazlar diye iddia etmişlerdir. Hiç kuşku duymuyoruz ki bu düşünce tek kelime ile batıldır. Zira... Sahih yani sıhhat şartlarını taşıyan hadis hem itikadi hem de ahkema dair konularda müstakil olarak delildir, hüccettir. Bu konuya ileride gelinecek. Hülasa akidemizin esaslarını belirlerken temel dayanağımız kitap ve sahih sünnet olup Yunan ve önceki küfür ehlinin yolunu izleyen ve çoğunluğu fesada uğramış bulunan akıllar değildir. Kelam ilmi gerçekte dini delillerin kitap ve sünnet olduğunu bu kitap ve sünnetin ortaya koyduğu itikadi ve gaybi, yani hissedilir alemin dışına ait konuları, meseleleri, gaybi meseleleri, zihni egzersizler, önermeler ve neticeler yoluyla çözünürlüğe çalışan, Yunan mantığı yöntemini halletme amacugüden ve duraganlığı bulunmayan bir felsefedir. Halbuki, akayid ilmi ve gaybi meseleler, insanların zihni egzersizleri, ...mantık ilmi ya da başka bir aklı şeyle çözümlenebilir değildir. Yani kaybı konular insanların bildiklerine kıyas edilerek anlaşılır, kılınamaz. Yunan mantığı, sözü evirip çevirmeye, müsbet yani olumlu ve menfi yani olumsuz anlamlara delalet edebilen lafızların kullanım sanatına dayanmaktadır. Neticede temel dini referanslara aykırı hükümler ortaya çıkmaktadır. Mesela, Allah yaratılmışlara benzemez... Muhalefetün lil havadis ilkesini ele alalım. Bu ilkeden hareketle Allah'ın yüzü, elleri, gelmesi gibi sıfatlarının olmadığını iddia etmektedirler. Mesela Şer, Şerhül Cevheri adlı eserde kabul edilmesi mümkün olmayan ifadeleri rastlamak mümkündür. Mesela diyor ki Allah'ın istiva ettiğini söyleyemeyiz. Yani istiva komple ne atmış burada e, reddetmiş. Kıyamet günü gelmeyecektir. Gözleri ve elleri yoktur. Bu ibareleri kullanmıştır Akide kitabında. Şerhül Cevher'e e, bildiğim kadarıyla İbrahim el-Lekkani'nin, Maliki alimlerinden İbrahim el-Lekkani'nin eseridir. E, bu sözler kitap ve sünnetin var ya da olacak dediğini muhalefetün lil havadis dedikleri bu kayde e, kullanılarak reddedilmesidir. Yani Kur'an ve sünnet nasları bu kayde sebebiyle reddedilmiştir. Mesela bu konuda e, onlara göre Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. O iştendir, görendir demek yeterlidir. Böylece Allah'ın kendisi hakkında verdiği bilgiyi kabul etmektedirler. Zira bu ifade aynı ile şu ayette geçiyor. Şura 11. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla iştir ve bilir. Halbuki zikri geçen sıfatları da Allah Teala'nın bizzat kendisi kullanmaktadır. O halde onun sözünü nasıl reddedebiliriz ki? Yani bunlar e, bu mantıklarıyla nasıl davranmış oluyorlar? Kur'an'ın bir kısmını diğer bir kısmıyla vuruşturarak e, bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmiş oluyorlar. Yani Allah Arşa, Rahman Arş'a istiva etmiştir ayetini. Leysake Misli Şeyh'in ayetiyle. Reddediyorlar. İşte bu da e, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şiddetle nehyettiği kişiyi küfre götüren hususlardan birisi. Bizce hem sahabe hem de onlardan sonra gelenler ihtilaf etmeksizin böyle bir itikada sahip idiler. Onların icmaları ise daha sonra gelen Müslümanlar için bağlayıcı bir delil sayılmaktadır. O halde Rabbimizin kendisine nispet ettiği her şeyi kabul etmek durumundayız. Her şeyi kabul etmeliyiz sözü, onların sıfatları 7, 13 ya da 20 ile sınırlandırmalarını boşa çıkarmaktadır. Hülasa, naslarda ifade edilen her şeye inanmak zorunluluğumuz vardır. Eşarilerin aklı metodu kullanmaları, rahmet sıfatı Allah'a uygun değildir iddiasını ortaya atmalarına sebep olmuştur. Rahmet sıfatını ne yapmışlar? Allah'tan selbetmişler. Halbuki günde yüzlerce kez Bismillahirrahmanirrahim demekte ve rahmet sıfatını tekrarlayıp durmaktayız. Rahmet sıfatını Allah Teala'ya uygun bulmamaları söz konusu vasfı zayıflık ve kudretsizlik olarak algılamaları sebebiyledir. Onlar bu düşünceleri sebebiyle temel dini delillerde yer alan rahmet nitelemelerini, sevap vermeyi irade etme olarak yorumlamışlardır. Çünkü naslarda var olan bütün sıfatları bu zikri geçen ve aklın varlığını onayladığını farz ettikleri yedi sıfata irca ettirmişlerdir. Bununla birlikte bir muteziliğinin, mutezile mezhebine mensup birisinin aklı, bazen eşari olan bir başkasının aklının onayladığı şeyi reddedebilmektedir. Yani... Bir eşari, bir maturidi bakın akla bu şekilde bir yer verirken e, aklı tamamen serbest bırakan bir mutezili mezhebi ne mensup birisi ne yapmıştır? Eşarinin akla olgun kabul ettiği bir şeyi reddedebilmiştir. Cehmiye'ye mensup birinin aklı da muteziliğinin aklının kabul ettiğini reddedebilmektedir. Filozofun aklı da cehminin aklının onayladığını reddedebilmektedir hatta o bizzat Allah'ın zatını da reddedebilmektedir. Halbuki ehli sünnete mensup birisinin aklı kitap ve sünnetin ispat ettiği bütün sıfatları kabul eder. Şöyle der ehli sünnet. Acziyeti, zafiyeti ve mecalsizliği reddederek bakın burada ne var? Nefi. Acziyeti nefi, zafı nefi ve mecalsizliği nefi bunları reddederek Rahmet sıfatıyla muttasıf olan ve rahmeti gerektiği yerde kullanan varlık, hiç şüphesiz bu, bu sıfatı haiz olmayandan daha mükemmeldir. Merhametli olan, merhametsizden daha mükemmeldir. Başkalarına merhamet etmek, dilediğini affedip dilediğini azap etmek, hiç kuşkusuz mükemmelliği gösterir, noksanlık sayılmaz. Halbuki onlar, ehli Bidat, öncelikle teşbihe düşmüşler, ve rahmet sahibi olmanın kalp yumuşaklığını getirdiğini, bunu gerektirdiğini düşünmüşlerdir. Bu kendilerinde kaynaklanan bir teşbih düşüncesinden e, meydana gelen bir inkardır. Mesela ağlama fiili bundan kaynaklanmaktadır. Daha da sonra yüce Rabbimizin rahmetini yaratılmışların merhametine kıyas etmişlerdir. Ardından da bu inancın allah Teala'ya uygun düşmediği sonucuna varıp rahmet sıfatını reddetmişlerdir. Elbette ki onların bu düşüncesi tam anlamıyla batıldır. Allah Teala'nın sıfatları arasında fark yoktur. Onun sıfatları eşarilerin ve başkalarının inandığı gibi yedi ile sınırlı değildir. Bilakis kitap ve sünnette yer alan bütün sıfatlara iman etmek gerekir. Hayat, sem, basar, kudret, irade, ilim, kelam, rahmet, muhabbet, rıza bunlar arasındadır. Allah'ın Mümin kullarını, takvalıları yani muttakileri ve iyilik yapanları, ihsan edenleri sevmesi, müminlerden razı olması, kafirlere ve fasıklara ise rıza göstermemesi nedir? Yine onun sıfatlarındandır. Kafirlere karşı kızgınlık duyması, buğz etmesi de gazabı da böyledir. Kur'an'da şöyle buyuruluyor, Maide 80. Onlardan çoğunun kafirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir. Ne kötü bir davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Evet yüce Rabbimiz kafirlere karşı elbette pek öfkelidir. Kullarının tevbe etmesinden hoşnutluk duyar. Nakledildiğine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmek üzere şöyle buyurmuştur. Allah Teala kulunun tevbesine, Çölde devesini kaybettikten sonra onu aniden buluna, buluveren birinin duyacağı sevinçten daha fazla sevinir. Sahih-i Buhar ve Müslim'de gelmiştir bu rivayet. Müslim'in bir tarikinde şu geçer. Adam bu kaybettiği devesine ki üzerinde yükleri vardır. Tekrar bulunca o kadar sevinir ki sevincinin galebesinden şöyle der. Ey Rabbim sen benim kulumsun ben de senin ilahınım ben de senin Rabbinim. Yani sevincinden böyle kelimeyi tekallüp eder. Allah işte bu kulun sevilmesinden daha fazla sevinir diyor hadiste. Bunu ne yapar? insanlar mantıklarıyla e, yorumlayıp reddederler. Bunda red sebepleri sadece akıllarını ön plana koymalardır. Burada sevincin galebesiyle ne demiş? E, sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum diyeceği yerde sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim demiştir. Herhangi bir kastı, karazı e, yoktur. Sadece e, dilinden çıkan bir hatalı sözdür bu. Burada da e, bu tip e, kasıt bulunmayan amellerin mağfubun an olduğuna dair delil vardır. Biri diğerini öldürmüş iki kişinin cennete girişine Allah Azze ve Celle'nin gülmesi de böyledir. Rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Biri diğerini öldürdüğü halde her ikisi de cennete girenlere Allah gülmektedir. Oradakiler bu nasıl olur? Ey Allah'ın Resulü dediler. Şöyle cevap verdi. Öldürlen cennete girer. Diğeri de tevbe eder. Hidayete erer. Cihad ederken şehit olur. Evet bu da Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Allah'ın elleri, iki el, yedeyin. iki eli olması da böyledir. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Saat suresi 75. ayetinde. Allah buyurdu. Ey iblis! Benim iki elimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun? Burada bir yedeyye ifadesini kullanmıştır Allah Azze ve Celle. İki el tabirini. sayı hadislerde Allah'ın iki eli olduğu, iki, her iki elinde sağ oldu geliyor. Ee, burada ayetteki e, delaleti gayet açık. Yine e, Maide suresinin 64. ayetinde Şöyle buyuruluyor, Yahudiler Allah'ın iki eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar, hay dediklerinden dolayı melun olası adamlar. Hayır hiç de öyle değil, Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber biz onların aralarına kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez. Evet Mayda 64 ayetinde de Allah Azze ve Celle Yahudilerin Allah'ın iki eli bağlıdır şeklindeki sözlerinde burada iki elinin bağlı olmasını nef ediyor sonra iki elini ispat ediyor. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır buyurmak suretiyle. Allah'ın ayakları, kademi olması da aynı şekilde böyledir. Bir sıfatıdır. Rivayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem hiç durmaksızın daha yok mu, daha yok mu diye seslenir. Sonunda Rabbimiz ayaklarını koyar. Cehennem de izzetine yemin ederim ki yeter, yeter der. Sonra cehennem dürülüp kapatılır. Buhari ve Müslim rivayet eder bunda. Allah Teala'nın iki ayağı olduğunu söyleseydik, bu daha da, bu da doğru olurdu. Çünkü İbn Abbas'tan sayyı isnatla nakledidine göre Ayet-el Kürsi dediğimiz ayette Vesiye Kürsiyü Kürsiyuhu. Bu ayette geçen kürsi kelimesinin iki Allah azametlerinin iki ayağını koyduğu yerdir diye tefsir etmiştir. Bu sahih olarak gelmiştir. Abdullah bin Ahmed Kitabu's-Sünne'de İbn Huzeyme Kitabu't-Tevhid'de ee, Zehebi el-Uluv'da rivayet etmiştir. El de Zehebi'nin el-Uluv isimli eserine yazdığı muhtasarında e, sahihlerini derlediği yerde bunun sahih olduğunu belirtmiştir. Ee, bazıları bu konuda e, bazı bidat ehli özellikle Haşeviye, e, estağfurullah e, Habeşiye denilen Abdullah el-Habeşi'nin e, bağlıları olan modern cehmiye e, güya i̇bn Abbas'ın Kürsi'yi Allah'ın ilmi şeklinde tevil ettiğini öne sürerler. Ve bu konuda da İmam Taberi'nin tefsirinde bunu rivayet ettiğini söylerler. Taberi'yi tefsirinde bunu rivayet etmiştir. Doğrudur. Ama rivayet sahih değildir. İbn Abbas'a ulaşan isnadı sahih değildir, batıldır. Bunun münker bir rivayet olduğunu da Hafız Zehebi belirtmiştir. Münker olması, münker demek... Ravilerden herhangi bir zayıf ravinin, suka bir raviye, güvenilir bir raviye, muhalif bir metinle rivayet ettiği rivayet Münker'dir. Eğer iki güvenilir raviden az güvenilir olanı, daha güvenilir olana muhalefet ediyorsa buna da şaz rivayet denilir. Yani zahirinde sıhhat gözükür isnadın ama kendisinden daha güvenilere mu muhalefet ettiği için o rivayet şazdır. Münker ise bunun biraz daha... E Şeyidir, tamamen reddedilmesi gereken, karşı çıkılması gereken bir rivayettir. Yani hiçbir şekilde amel edilmesi, kabul edilmesi caiz olmayan rivayetlerdir. Zayıf ravinin kendisinden güvenilir olan raviye muhalif rivayeti. Bakın, e, kürsüyü ilim olarak tefsir eden görüş i̇bn Abbas'tan zayıf raviler yoluyla gelmiştir. Ama şu kürsi Allah'ın ayaklarını koyduğu yerdir. İfadesi i̇bn Abbas'tan sahih tarihlerle, Gelmiştir, sabittir. Dolayısıyla bunun aksinde gelen o tevile dair rivayet münkerdir. Hatta Eş'ari kelamcılarından i̇bn Furek e, tevil Hadis isimli eserinde bunun İbn-i Abbas'a sahih bir yolla isnadını kabul etmiştir. Ve o e, tevilde bulunmaya çalışmıştır. Beyhaki bunu... El Esma ve Sıfat isimli eserinde İbn Abbas'a ulaşan sahih bir isnatla rivayet eder. Yani kürsi Allah'ın ayaklarını iki ayağını koyduğu yerdir. Böylelikle bu rivayetten Allah'ın iki ayağı olduğunu anlıyoruz. Şimdi burada e, sahabenin tefsiri merfu hadis hükmündedir kaydesi var tefsir ilminde. Sahabenin e, Kur'an-ı Kerim'i tefsir sadedinde söylediği bir söz ne zaman merfu kabul edilir ne zaman kabul edilmez. Eğer sahabe bu konuda bir tefsirde bulunmuş, ondan bir tefsir gelmiş bir ayet hakkında ve bu konuda hiçbir sahabe ona muhalefet etmemişse, muhalif bir rivayet gelmemişse, o merfu hükmündedir ve tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiş gibi kabul edilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasının tevvil, tefsir etmesi, beyan anlamında tefsir etmesi caiz değildir. Sadece tevil anlamında e, tefsir caizdir. Tevil ise, Kur'an-ı Kerim'in lafzına herhangi bir ekleme, çıkarma getiremez. Beyan getirir. Umumunu tahsis eder, hususunu tamim eder, genelleştirir. Genel olanı özelleştirir, nesheder eder, nasihini ortaya koyar. Helal, haram e, çıkartır. Bu sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir beyan yetkisidir. Peygamberden başka kimse bu şekilde bir tefsirde bulunamaz. Ama tevil dediğimiz şey, o ayetin hangi baplarda delil olduğuna dair kavrayış, Allah'ın lütfettiği bir anlayıştır. Mesela İbn Abbas, e, Nisa suresinin 105. ayetini okuyarak diyor ki, "Fakum beynen nasi بِمَا erakallah. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet ayetini, Zikrediyor bu ayeti okuyor ve diyor ki bakın diyor burada Allah Azze ve Celle Kur'an'da gördüğün gibi hükmet demiyor diyor. Sana gösterdiğimiz gibi hükmet diyor diyor. Bakın bu, burada i̇bn Abbas radiyallahu bir tevili vardır. Yani meşru olan budur. Herhangi bir ekleme yok, herhangi bir çıkartma yok. Ayetin delalet ettiği manayı ne yapıyor? Açıklıyor. Evet. Burada bu hadis. Merfu hadis hükmündedir. İbn Abbas'tan gelen bu efer merfu hadis hükmündedir. Elbette bütün bu sıfatlar Allah Teala'nın azametine layık bir şekilde kabul edilmelidir. Biz bu sıfatların Allah'a layık bir tarzda ona ait olduğuna inanıyoruz. Ne bu sıfatların aynen yaratılmışlardaki sıfatlara benzediğini söylüyoruz, ne de yaratılmışların tamamen Allah'a benzediğini iddia ediyoruz. Böyle bir şeyden Allah'a sınırız. Böyle bir iddiamız yok. Allah ve kullar arasında benzerlik kurmayı temelden reddediyoruz. Evet. Gelelim şimdi birinci maddeye ta'til. Ta'til maddesine. Yani iptal etme yok sayma dedik. Ta'til sıfatın delalet ettiği hakiki anlamı yok saymaktır. Ta'til de itikat gibi derece derecedir. Şöyle arz edebiliriz bunu. Birincisi Bâtînîlerin tatili. Yani bâtînîlerin iptal etmesi yok saymaz. Bâtînîler iki zıt şeyi nefyedenlerdir. Bunların yaptığı tatilin en kötüsü ve en fazla sapıklığa düşürenidir. Aslında onlar bu itikatlarında pek çok çelişkiyi bir araya getirmektedirler. Şöyle derler. Ne iştendir ne de işten değildir. Yani ne semidir ne de semi değildir. Ne haydır ne de hay değildir. Ne alimdir derler, ne de alim değildir derler. Ne mevcuttur, ne de mevcut değildir. Yani batını ver, iki zıt şeyi ne yapmışlar, bu şekilde reddetmişlerdir. Hülasa sözleri hurafe ve batıldır. Rabbimizi imkansız şeylerle vasfedip yokluğa mahkum etmişlerdir. Onlar gerçekten de buna inanmaktadırlar. Sonra da Allah'a iman ediyormuş gibi la ilahe illallah diyerek insanları aldatırlar. Evet batınlilerden bir grup da karmatilerdir. Tarihte Fatimiler olarak anılırlar. Halbuki Fatimî değillerdir. ubeydoğullardır Oğullarıdırlar. ubeydilerdi de denilir. E, Ubeyd el-Kadda'nın oğullarıdır. Bu adam yani Ubeyd el katta Yahudi iken Müslüman olmuştur. Zürriyetinden bu habis devlet neş'et etmiş ve Mısır, Şam ve Hicaz uzun bir süre e, bunun Nesli tarafından yönetilmiştir. Allahu u Alem bunlar e, tarihte memlukler diye anılan kimseler. Hacerül Esved'i yine Fatimi olan Hakimli Emrillah yerine koyana kadar yerinden sökenler işte bu karmatilerdir. Hacerül Esved'i 20 yıl memleketlerine götürmüşlerdir. Bu fırkalar yok olmamışlardır. Afganistan ve Hindistan'da yaygın bulunan İsmaililer bunlardır. Bunlardandır. Bunlar tam anlamıyla küfre batmışlardır. Onlar Allah'ın varlığını, vücudunu yani varlığını imkansız görmüşlerdir. Ee, onun niteliklerini kendi imamlarına vermişlerdir. Bu sebeple şair muizli dinillah el-Fatimi şöyle der. Kaderlerin dilediği değil senin istediğin. Hükmünü ver vahid ve kahhar olan sensin. Bunlar muattıların yani Allah'ın sıfatlarını yok sayanların ta kendisidir. Kafir olduklarında ve dinden tamamen çıktıklarında şek ve şüphe yoktur. Batiniler, bunlar kesin bir surette tekfir edilirler. İsmaililer, diğer adları, Babiler, Bahailer aynı şekilde. Lübnan'daki Dürziler ve Batiniler de yine bunlardır. Hindistan'daki Brahmanlar da bunlar arasındadır. Türkiye ve Şam'da da Batiniler yaşamaktadır. Evet, tıpkı tarih. E, tekerür eder gibi e, geçmiş bir sünnet aynen e, devam ediyor. Batiniler Mısır ve Şam'a hakim olduklarında Kudüs Müslümanların elinden çıkıp Haçlıların eline geçmiştir. Kudüs ancak bu devlet yok olunca Selahaddin el-Eyyubi tarafından ele geçirilmiştir. Evet. Ancak o zaman geri alınmıştır. İslam'dan uzaklaşılınca Kudüs yeniden Yahudilere geçmiştir. Onlar teslim almıştır. Ee, akide bozukluğu ile fasit ve küfre götüren itikatlara bağlı olanların hakimiyeti Müslümanların yenilgisinin en mühim sebepleri arasındadır. Bu fırkalar Müslümanların hayatına etki etmektedirler. Mesela Afganistan'daki İsmaililer Afgan cihat hareketine karşı çıkan gruplar arasında yer almışlardır. Afgan cihatına karşı çıkmışlardır. Bu fırkaların Anlamaya çalışmak ya da onların faaliyetlerini görmezden gelmek çok büyük bir tehlikedir. Evet. Filozoflar ikincisi yani tatil e, derece derece dedik. Birincisi batınların ki ikincisi filozofların tatili yok saymaz. i̇bn Sina ve Farabi İslam dinine mensup olan en meşhur filozoflar arasındadır. Bunlar Aristo ve Eflatun gibi filozofların inancını paylaşıyorlardı. Mutlak varlığı yani vacibül vücudul mutlakı kabul ederlerdi. Bu vacip yani vacibül vücut varlığı zorunlu olan varlık e, diğer bir deyişle vacibül vücut ifadesini kullanır. Bunu kabul ederlerdi. Ne zatı vardır ne de ismi. Yani Allah vardır ama ne zatı vardır ne ismi. Bu derece. Yani ne fiili vardır ne de sıfatı. Bilakis Hiçbir kayıt bulmaksızın sadece mutlak varlıktır. Vacibül vücuttur demişler Allah hakkında. Veya sadece vardır demekle yetinmişlerdir. Sadece Allah vardır demekle yetinmişlerdir. Ne sıfatlarını kabul etmişler, ne isimlerini, ne fiillerini. Bunları ayrı ayrı zikretmenin sebebi sahabe, tabi ve onlara uyanların itkanını kabul etmemizin Allah'ın bize ne büyük bir lütfu olduğunu açıklamak içindir. Evet, Sufi iddiatçıların e, bu arada i̇bn Sina ve Farabi hakkında şunu da kısaca söyleyelim. Hani bu Allah sadece vardır deyip yetinmişler. Onlar şu küfür ifadesini de söylemişler. Gazali bu sebeple tekfir de etmiştir i̇bn Sina'yı. Allah ufak tefek bazı ayrıntıları bilmez. Ufak tefek ayrıntıları görmez. Cüz'i bir takım ayrıntıları bilmez diyerek küfre satmışlardır. Evet, tatilin, iptal edip yok saymanın üçüncü şekli Sufi iddihatçıların e, tatili, vahdedi vücut, iddihat, hulul gibi e, inançlara sahip olan Sufiler. Bunlar İbn-i Arabi, İbn-i Seb'in ve i̇bnül Farid başta olmak üzere vahdedi vücutçu Sufiler'dir. Onlardan Sufiler, yani bu kimseler filozoflardan, Felsefecilerden etkilen, etkilenmişlerdir. Hatta kendi eserlerinde dahi özellikle İbn Arabi, e, hakikat Ahmediye isimli e, bu şekilde zikredilen, temelinde vahdedi vücuda götüren inancını açıklarken işte çeşitli kitapları araştırdığını, felsefecilerin kitaplarını araştırdığını ve bu neticeye vardığını kendisi itiraf etmektedir. Evet, filozofların sözlerini kendi inanç sistemlerine sokmuşlardır. Gazali, Allah kendisine rahmet etsin ve onu bağışlasın, filozofların kullandığı ıstılahlardan, terimlerden etkilenmiştir. Külli akıl, cüz'i akıl, külli nefis, cüz'i nefis gibi kavramlar bunlar arasındadır. Bunlar Müslümanların değil, felsefecilerin ifadeleridir. Külli akıl, cüz'i akıl, külli nefis, cüz'i nefis gibi sözler. Felsefecilere ait sözlerdir. Müslümanların arasına bu sözlerin girmesi ancak sufiler vasıtasıyla olmuştur. Her ne kadar sonraları bu sözlerinden dönmüş olsa da Gazali, İlcamul Avam, An İlmi'l Kelam isimli eseriyle bu felsefecilerin yolundan gitmesiyle ilgili anılar ne yapmış, dönüş yapmış, biraz daha Selef'in yoluna biraz yaklaşmış ama Selef'le mutabık değildir o eseri de İlcan-ı kitabında kitabı da. Tehafütül felasi Felasife adlı eserinde yani felsefecilerin tutarsızlığı, çelişkileri adlı eserinde alemin ezeliliği fikrini savunan filozofları tekfir etse de bu tür ifadeler onun kitaplarında bulunmaktadır. Yani felsefecilere ait e, sözler kitaplarında geçmektedir. Hallaç gibi hululiyeden olanların tatili de burada zikredilebilir. Yani Allah kuluyla birleşir, varlığın birliği, işte bütün mevcudat Allah'ın ta kendisidir gibi inanca sahip olan kimselerin tatili de böyledir. Mesela Allah şöyle derdi. La ilahe illallah, mafil cübbeti illallah. Allah'tan başka ilah yoktur, bu cübbemin içinde de Allah'tan başkası yoktur. Bunlar her ne kadar zahiren Allah'ı ve sıfatlarını kabul ediyor olsalar da böyle görünseler de hakikatte Allah'ın kullarına karşı üstünlüğünü ve onun kullarından ayrı, munfasıl olduğunu reddediyorlardı. Nefh ediyorlardı, kabul etmiyorlardı. Hatta bu sebeple Cüneyd el-Bağdadi kendi zamandaki böyle hulülcü, ittiratçı sufilere reddi olarak şunu söylemiştir. Tevhid, Halık ile mahluk arasını ayırmaktır. Halık ile mahluku tefrik etmektir demiştir. Tevhidi böyle tarif etmiştir. Çünkü vahdedi vücutçular hâlih ile mahluku bir görürler. Evet, Rabbimizin varlığını her şeyin, bütün mahlukatın varlığı içinde kabul etmekteydiler. Allah her yerdedir deyip buna inanıyorlardı. Bakın Allah her yerdedir inancı bu hulul ve iddiat daha doğrusu eski felsefecilerin sözleridir. Semavi dinlerde Allah her yerdedir inancı yoktur. Yahudiler bile Allah'ın semade olduğuna inanırlar. Tabii. Yani kitapları onu gerektiriyoruz. Yani şu andakiler derken tabii felsefecilerden etkilenenleri kastetmiyoruz. Yani Hristiyan dünyasında Avrupa'da yapılan öyle e, tetkikler, anketler vardır ki adama soruyorlar Hristiyan mısın? Evet. Dinime de çok bağlıyım diyor. Allah'a inanıyor musun? diyorlar. Hayır diyor. Yani böyle çelişkilerle doludur Avrupa'daki insanlar. Yani Hristiyan Hristiyanlığa nispet ediyor kendisini ama Allah'a inanmıyor. İşte bunların Allah her yerdedir diye inanmaları felsefecilerin semavi kitaplara muhalefetinden kaynaklanan, o kitaplara muhalif olarak ortaya sürdükleri fikri, aklı bir takım bozuklukların zaman içerisinde sufiler vasıtasıyla hulülcü, İddiatçı sufiler vasıtasıyla Müslümanlar arasında yayılmasından dolayıdır. Yoksa İslam'da asla böyle bir temel yoktur. Buna e, işaret eden e, bir delil dahi yoktur. Sadece şu vardır. Allah zatıyla semadadır arşi istiva etmiştir. İlmi ise her yerdedir. Zatı değil. Allah'ın ilmi her yerdedir. Evet. Allah her yerdedir deyip buna inanıyorlardı. Bazı cahil Müslümanlar da Allah'ın bütün mevcudatın içinde olduğuna hala iman ediyorlar. Onlara Allah'ın, Allah köpeğin, domuzun ve tuvaletin içinde de var mı diye sorsanız Allah muhafaza veya haşa nasıl konuşuyorsun diye ne yaparlar? Mukabele ederler. Böyle yanıtlar alırsınız. Bunu kesinlikle reddederler. Halbuki ittihadiye ve hululiyye bunu açıkça söyleyip iman ederlerdi. Eğer Hristiyanlar Allah Teala'nın, Mesih'in, İsa'nın içine hullettiğine inandıkları için kafir oluyorlarsa onun bütün mahlukata hullettiğini söyleyen birinin durumunu varın siz düşünün. Allah'ın mahlukat içindeki durumunu suyun içindeki tuza, sütteki yağa benzetmişlerdir. Onun teneffüs ettiğimiz hava olduğunu savunmuşlardır. Allah bizi onların küfründen uzak beri kılsın. Aslında bu. Cehenn bin Safva'nın görüşüdür. O Allah için hiçbir sıfatı, fiili ve ayrılığı yani infisali ayrı bir varlığının bulunmasını kabul etmemiştir. O varlığın içine sirayet ve etmiştir. Var olan her şey Allah'tır derdi. İşte bu hululyenin savunduğu şeyin ta kendisidir. Dolayısıyla böyle inandıklarından olsa gerek ki cehennemde azabı kabul etmezler. Cehennem azabına inanmazlar. Muhittin Arabi, ne demiştir? Zugu azabekum diyor burada diyor. Azabınızı tadın, zevk edin diyor. Demek ki diyor cehennemde zevk var diyor. Azap yok diyor. Muhittin Arabi bu şekilde sapık birisidir. İşte bu felsefecilerden etkilendikleri için Cehin bin Safvan işin başka bir kolunu tutmuş. Muhittin Arabi işin başka bir kolunu tutmuş. Sonuçta ikisi de cehennemi inkar eder. Azabı inkar ederler. İddia diye ise Bunlardan daha açık tarzda dinden çıkmış küfre girmişlerdir. Bunlar tuzun suya karışması gibi bir varlığın bir başkasına hulul ettiğini söylemeyip hepsinin aynı şey olduğunu iddia etmektedirler. Yani hulul ile iddia arasındaki fark bu. Birisi der ki, yani hululcüler der ki tuzu suya veya şekeri suya atarsın, karıştırırsın ne olur? Birbirine karışır. İttihatçılar ise böyle ayrı bir varlık kabul etmez. Yani tuzla su zaten ayrı değil ki hepsi bir. Bu manada Allah ile bütün mahlukta bir derler. İşte bütün bunların bu batil inançlarını Allah Azze ve Celle'nin şu ayetleri reddeder. İşte yerlere göklere bakmaz mısınız? Dağların nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız? Devenin yaratıldığına nasıl bakmaz mısınız? Yani ne demek? Onlar yaratılmıştır, vardır, mevcuttur. Allah'tan ayrıdır bunlar. Evet. İttihadiye sufilerin imamlarıdır. İbnül Arabi Estağfurullah. İbn-i Arabi İbnül Arabi dediğimiz zaman arada bir hemze ilavesiyle İbnül Arabi Ebu Bekir İbnül Arabi vardır. Bu büyük bir hadis alimidir. Akidesi e, Muhyiddin Arabi'den çok uzaktır. E'arabi bedeviliğe nispettir. E'arabi dediğimiz zaman e, bedevi anlamına gelir. Ve galetil Arap diyor ya bedeviler dediler ki burada hemze ile birlikte ayın orada bedevilik yani araplaşma taarruf etme e, Araplardan farklı bir e, kesim. Yani medeni Arapların dışında badiyelerde yaşayan, e, kimseler için kullanılan A'rab kelimesi. İbnül A'rabi dediğimiz zaman e, burada kast edilen nispeten nispeten Arabidir. İbnül A'rabi ise hemzesiz A'rabidir. Muhyiddin A'rabi e, Araba nispet. Yani medeni Araplara nispeten e, onun nispesi böyledir. İbnül Farid İbn Arabi ve İbn Seb'in gibi Sufi fırkaların en büyük imamları bunlar arasındadır. Yani ittihadidir bunlar. Allah ile e, mahluk arasında hiçbir fark görmezler. Hatta İbn Arabiye sorarlar, Yahuderler, madem sen diyorsun ki Allah ile işte kullar birdir, o zaman e, nasıl oluyor da işte bir kimse e, bir kadınla evleniyor da? Teyzesiyle öğrenemiyor. Yani birisine haram diyorsunuz, birisine helal diyorsunuz. Bu nasıl oluyor diyor. O da diyor ki, bu diyor şeriat kalıpları işte zahirde avam için böyledir diyor. Hakikatte onların hepsi birdir diyor. Hakikatte hepsi birdir diyor. Hepsi Allah'ın kendisidir diyor. Yani şeriatın hükümlerini işte böyle formal icabı, bir takım rusumler olarak ifade ediyor. Bu meselede oldukça iğren şiirler olan Dusuki de ittihadiyeden sayılır. Bir başkası ise Şazeli'dir. Ebul Hasene Şazeli'nin öğrencisi i̇bn Ataullah veya İbn-i Ataillah el-İskender'in talebesi Ebul Abbas el-Mürsi'yi de zikretmemiz gerekir. Bunlar Şazeli'ye tarikatının farklı şekillerde telaffuz edilen bütün virtlerinde, zikirlerinde, yani günlük okunan, ders yapılan hiziplerinde şöyle derler. Allah'ım Beni tevhid bataklığından koru ve beni birlik denizinin içine daldır. Subhanallah. Kimdir tevhid bataklık olarak, tevhidi bataklık olarak niteleyen? Bizzat bu bile küfrün ta kendisi değil midir? Birlik denizinin içi sözleri ittihad anlamına gelmektedir. Yani bütün mükemmüvenatın, varlık aleminin tek bir şey olmaz. Allah'ın kendisi olmasını ifade ederler. Onlara göre birden fazla varlık bulunmamaktadır. Tilimsani adlı büyükleri ise köpekte domuzda ancak ilahtır diyebilmiştir. Haşa. Birçok küfür ifadesini art açıkça içinde barındıran kaside-i sahibi İbnül Farid, inancını hiç saklamadan ve hiç de takıya yapmadan şunları söylüyor. Altı yönün hepsi bana yönelmiştir. Kurban, hac ve umrenin Tamamlananları da, tamamlananların da bu makamımdan kıldığım namazlarım onlaradır. Şehadet ederim ki onlar da bana namaz kılmaktadır. İkimiz de kendisine namaz kılıp secde eden tek varlığız. Her secdede bir araya gelmek suretiyle. Yerim kendimdendir hatta yönelişim kendimedir. Namazım da banadır hatta Kabe bendendir. Kendini beğenip nefsinle böbürlenme, gaflet elbisesini giyinmiş vaziyette. Kendimi kendime elçi gönderdim, zatım ayetlerimle bana delalet etmektedir. Olmasaydım ne varlık ne şahitlik olurdu, ne de borçlara sadakat kalırdı. Yaşayanların hayatı bendendir, irade sahibi her nefis emrime amadedir. Zünnara hükümranlık veren benden başkası değil, çözülmüşse bilin ki çözen de benim. Kur'an ile bir mescidin mihrabı aydınlandıysa, İncil ile beyat tapınağı yok olmamıştır. Kavmine konuşanın Tevrat kitaplarıyla din adamları gece boyu münacat eder. Bir dindar çaresiz putlara secde ederse ona karşı mutasip olmanın gereği yoktur. Dinar'a manen tapanlar putları şirk koşmak suçlamasından beri tutulmalı. Bağıyı olan benim inzarıma müstahaktır, Benim uyarmama, korkutmama müstahaktır. Bütün fırkalar bence mazurdur. Gözler dinlerden uzaklaşmamıştır. Fikirler de onlardan sapmamıştır. İşte İbnül Farid'in küfür dolu şiirleri bu şekilde. Şunları söylemektedir. Çölde bir kimse putlara secde etse ona karşı mutassıp davranmamalı ve putlara secde etmesine mani olmamalısın. Çünkü zünnarı asan da onu İslam'ı göndererek çözen de benim. Bunların hepsi tek bir şeydir. İşte bu da dinlerin birliğidir. Heh, şimdiki işte dinlerin birliğine çağıranların temelinde de işte bu şeyler vardır. Nitekim Gülen Gülen'de hakikati Ahmediye denilen vahdedi vücut inancına bu hulul ve iddia inancına sahip birisidir. İbn Arabi de şöyle demektedir. Benim dinime bağlı olmayan kişiye kızardım. Ancak şu an tavaf edenlerin kâbesi, ruhbanların manastırı, putperestlerin tapınakları ve ceylanların otlağı bana aynı gelmektedir. Eşit gelmektedir. Ona göre bunların hepsi birdir. Bu düşünce Müslümanların icma ile dinden çıkış anlamına gelmektedir. Bu sebeple selef uleması şöyle derlerdi. Allah Teala arş üstünde istiva etmiştir ve yarattıklarından ayrıdır. Yarattıklarından baindir, ayrıdır. Yani Rabbimiz mahlukatından munfasıldır. Eş'arilerin Allah'a ittisal yani birliktelik ya da enfisal ayrılık nispet etmeyiz sözü Selef ulemasının itikadına aykırı olan ve ciddi sonuçlar doğu doğurabilecek tehlikeli bir ifadedir. Nitekim eşarilerin bu sözleri, hulücülerin, iddiaatçıların e, bu görüşlerini, bu sözlerini ne yapmaz? Reddetmez. Allah için infisal ve ayrılık ve aynılık zikretmeyiz. Ne aynıdır ne gayrıdır deriz diye kitaplarda okumuşsunuzdur. Ne aynıdır ne gayrıdır deriz diye. Zira Selefi Salih her zaman Allah'ın kullarından ayrı olduğunu savunmuşlardır. Çünkü buradaki istiva ayrılığı gerektirmektedir. Zira Allah'ın varlığı kulların varlığından başka bir şeydir. Bizler Allah ile kullar arasında temas olduğunu, benzeşme olduğunu değil, onun kullarından ayrı bir varlığı olduğunu kabul ederiz. Dördüncüsü yani tatilin, iptal edip yok saymanın dördüncüsü, kitap ve sünnetin sarih ifadelerini dahi kabul etmeyen ilk cehmiyenin tatilidir. Dördüncü derecesi budur. Bunlar Allah'a ne isim, ne sıfat, ne de fiil nispet etmektedirler. Bunların akidesini Cehim bin Safvan yaymıştır. O Cad bin Dirhem'in öğrencisidir. Cad ise bu inancı ilk defa açıktan, ilk defa dile getirendir. Allah Musa ile konuşmamıştır, İbrahim'i halil edinmemiştir, Arş'a istiva etmemiştir demiştir. Bunları açık açık ifade edebilmiştir. Bunun üzerine aynı dönemde yaşayan tabi'in alimleri onu tekfir etmişlerdir. Kafir olduğunu söylemişlerdir. Emevilerin zalim bir valisi olan Halid bin Abdullah el-Kasri bizzat kendisi de zındık olmasına rağmen Ca'd'ın öldürülmesini emretmiştir. Hatta e, halk arasında bir söz vardır. Peygamber esat ve samada nispet edilir de peygambere nispeti doğru değil. E, Ez-zalimu Seyfullah. Zalim Allah'ın kılıcıdır derler. Yani Allah zalimi Düşmanlarına musallat eder diye. Evet böylece faydalı bir iş yapmıştır bu e, zındık Halid bin Abdullah el Kasri. Emeviler Ehli Bidat'a karşı baskı rejimi kurmuştur. Bu siyasetleri iyi yönleri arasında sayılabilir. Yani Emevilerin onca olumsuzlukları yanında Bidatçilere karşı bu tavırları Allah'ın izniyle Müslümanların menfaatine olmuştur. Halid şöyle demiştir. Ey insanlar kurbanlarınızı kesin. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Ben cad bin dirhemi kurban edeceğim. O Allah'ın İbrahim'i halil edinmediğini ve Musa ile konuşmadığını söylemektedir. Halbuki Allah cadın söylediklerinden gücüdür ve münezzehtir. Daha sonra minberden inip cadı kurban bayramında katletmiştir. Şimdi Cehim bin Safwan şu sözünden e, bahsetmek gerekir burada. Şeye geçmeden önce mütezillerin tatiline geçmeden önce. Er-Rahmanu al-Arşiş Arş'ı deva ayetini bu ayet hakkında diyor ki şayet diyor gücüm yetse yeryüzündeki bütün musaflardan bu ayeti silerdim diyor. Neden iman etmiyor çünkü? Aliül Kari Allah rahmet eylesin. Fıkul ekber şerhinde bu ifadeyi ondan nakletmiş ve bunun gibi Allah'ın ayetlerine peygamber ailesetmesamın sünnetine hazımsız davranan kimseleri eleştirmiştir. Bunlar ne kötü şeyler söylüyor diyerek. Ne hikmettir ki Muhit şeyin e, Ebu Hanife'nin Fıkul Ekber isimli kitabından yani ona yazdığı şerde Ali Yulqari e, bu eleştiriyi yaptığı yer Peygamber Aleyhissalatü Vesselamın annesinin babasının küfür üzere öldüğünü e, reddeden ve Fıkıh Ekber nüshalarından bunu silen kimselere karşı bu ifadeyi kullanıyor. Yani bunların tavrı aynı bin Safva'nın yaptığı gibidir. Çünkü onlar e, yani Cihim Safvan nasıl ki bu ayeti silmek istiyordu. Onlar da Fıkıh Ekber'den bunu silmek istiyorlar diye eleştiriyor. Ne hikmet ki? Türkçe bütün tercümelerinde Ali'l-Khari'nin bu kitabında e, Peygamber Aleyhisselatü vesamın anne babası cahiliye üzere ölmüştür. Veya küfür üzere. Mata alel, alel küfür sözünü ne yapmışlar? Ya tercüme etmemişler Çıkarmışlardır. Tahrif etmişlerdir. Alülkar'ın eserinde bunu yapmışlar. Bu uyarıyı yapmasına rağmen. Evet. Mutezile Mutezile e, bunun 5. derecesi. Tatilin 5. derecesi. Mutezile'nin tatili. Yani Cehimmin bin Safa'nın biraz daha e, makulüdür ki. En uzaktan başladık dikkat ederseniz. Önce batiniler dedik. Sonra hulü iddiatçılar. Cehmiler. Ee, arada kim vardı? Ee, batiniler dedik. Filozoflar dedik. Bakın batiniler filozoflardan da beter. Ondan sonra filozoflar geliyor. Ondan sonra Sufi hulul iddiatçılar. Ondan sonra Cehmiler. Beşinci derecesi mutezile. Mutezile cehmiyeyi cehmiyeden bu az önce saydığımız görüşlerini almış ve biraz daha hafifletmişlerdir. Allah'ın zat ve esma-i kabul etmişler. Ancak sıfatlarını yok saymışlardır. Allah işitmesi olmaksızın semidir. Görmesi olmaksızın basirdir. İlmi olmaksızın alimdir. Kudreti olmaksızın kadirdir derler. Bu ifadeler gerçekten çelişkilidir. Onları bu görüşleri savunmaya zihinlerindeki batıl şüpheler sevk etmiştir. Allah için kadim, ezeli bir işitme fiili olduğunu kabul edersek iki ilahın varlığını benimsemiş oluruz. Görme fiilini kabul edersek ilah sayısı 3'e çıkar. kudretle de ezelidir dersek 4'e ulaşır. Bu durumda çeşit çeşit ilahlar olduğuna inanmak durumda kalırız. Bu da tevhide aykırıdır derler. Buna dayanarak Allah'ın sıfatlarını reddederler. Hiç şüphe yok ki bu iddiaları batıldır. Zira sıfatlar Rabbimizin zatıyla birliktedir. Ve ayrı ve müstakil değildir. Sıfat ve mevsuf söz konusu sıfatı taşıyan... Ve zat ile sıfat arasındaki ayrılık sadece zihindedir. Yoksa bu ayrılık gerçekte yoktur. Ayrı, mustakil bir işitme ve görme bulunmamaktadır ki çokluktan bahsedilsin. Hülasa ayrılık sadece zihindedir. Hakikatte ise böyle bir ayrılık yoktur. Allah birdir, ortağı yoktur. Her zaman esma ve sıfatlarıyla birlikte var olmuştur. Altıncı derecesi eşarilerin tatili. Bunlar sıfatları yedi 13 ya da 20 ile sınırlandırmışlardır. Aklın yalnızca bu sıfatları onayladığını iddia etmektedirler. Anlaşılıyor ki Bidat'ın kaynağı ilk cehmiye ve filozoflardır. Yani bilgi kaynağının sadece akıl olduğunu kabul edilmesi onların başlattığı ilk şeydir. Onların inan sistemleri hakkında kısaca bahsedilmişti. Allah'ın isim ve sıfatlarını yok farz edenlerin bir kısmı dinden çıkmıştır ki bunlar hululiyye, ittihadiye, batıniyye, filozoflar, ve kitap ve sünnetin sarih ifadelerini reddedip Allah İbrahim'i halil edinmemiş, Musa ile konuşmamıştır diyen ilk cehmiyedir. Mu'tezileye gelince bunların savundukları görüşler de dinden çıkmaya sebep teşkil edebilecek mahiyettedir. Bununla birlikte herhangi bir muayyen mu'tezilinin açıkça deliller kendisine arz edilmedikçe tekvir edilmesi doğru değildir. Zira burada şüphe söz konusudur. Yani e, muayyen olarak tekvir söz konusu oldun mu? Illaki ki hüccet ikham edilmek zorundadır. Eşerlere gelince onlarda ehl bidat ve ehli dalalettir, sapıktırlar. Her ne kadar kendilerine ehli sünnetiz deseler de. Ancak her ne kadar istiva gibi sıfatları reddetseler de genel anlamda ve zarureten malum ve meşhur sıfatları kabul ediyor olmaları tekvir edilmelerine manidir. Yani onlar sadece sapıklar olarak görüyoruz burada. Çünkü onlar Kur'an'ın sarih nasıyla sabit olan istiva, oturma, yerleşme gibi sıfatları toptan inkar etmemekte ve tevil etmektedirler. Mesela istiva sıfatını hakim olmak veya istevla, istila gibi şekillerde anlamaktadırlar. Aslında bu da ilk cehmiyenin görüşüdür. Ancak tevil yoluyla ulaşılmış bir neticedir. Bir anlamda bu da tahriftir ki, e, tahrifi Allah izin verirse haftaya Geleceğiz. Ee, i̇stiva, hakim olmak, yet yani el, kudret ve nimet, ricil yani ayak, büyük makam gibi şekillerde tevil edilmiştir eşerler tarafından. Bütün bunlar eşerlerin mütekaddim mutezleden yani ilk mutezlerden aldıkları miras olan bidat ve sapıklıklardır. Evet. de Allah izin verirse... Haftaya devam edelim. Bugünlük burada bırakalım. Bugün konumuz tatil oldu. Tatilin altı derecesi de böylelikle elhamdülillah tamamlanmış oldu. Tahrifin ne anlama geldiği lafzi ta ta tahrif ve manevi tahrif. Yani lafzın tahrif edilmesi ve mananın tahrif edilmesi diye iki ayrılır. Bunların detayları Allah izin verirse ileride işleyeceğimiz konular. Daha sonra tevil ve teşbih, temsil konularına da geleceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhadü en la irahe illa en tevahdek ve estağfurak ve tuvbi ileyk ve elhamdülillahi Rabbil alemin ve ve selam ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Şimdi bu konuyla ilgili olarak sormak istediğiniz bir şey yoksa kaydımızı bitirelim. Şey hocam maturidilerle ilgili tatille. tatil tatiller. Eşarlarıyla konuları... aynı. Tabi. Tabii. Hatta eşarilerden biraz daha ileri boyutta maturidiler. Eşariler burada, maturidiler tamamen farklı bir çizgideler. Eşariler selefe maturidelerden daha yakın. Öyle tartın artık. Yani maturidiler bu noktada ile yani Allah'ın isim ve sıfatlar noktasında ile beraber sayılabilir. Eşariler 17 tane sıfatı kabul ettiğini söylemiştir. Maturiddilerde de 12 olması lazım, 12 tane değil mi? Zat sıfatlar ve subut sıfatlar diye 12 hmm. tane sayıyorlar. İlim irade kudret imate ilim tekvin. İmateyi bazı maturidiler sayıyor bazıları saymıyor galiba öldürme şeyini. Onu tekvinde e, içerisinde sayıyor bazıları. Bir de zat sıfatlar işte muhalefetinüllhais kıyan bin nefsihi vücut Kıdem Beka ya 12 tane sayıyorlar. İmatenin sayılması 13 oluyor. yani eşerlerle bu noktada birleşiyorlar. Sadece itiraf ettikleri bazı noktalar var. Bu Allah azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ilgili noktalar. yoksa, akidenin geneli manasında daha bunların ehli Sünnet'e yani Selef-i muhalefet ettikleri pek çok şeyler var. Mesela Eşarilere göre kadın da peygamber olabilir. Nitekim Mustafa İslamoğlu. Gerçi o, o Eşari de değil. Eşari'den de beter. Tamamen İslam'ın dışında birisi ama o kadınlardan peygamber olabileceğini söyleyenlerdendir. Eşarilir Tabi Eşariler şimdi bakın e, mesela cehmi tekfir ediliyor. Sebebi tatilinde iptal etmesi, tamamen iptal etmesi. E, eşariler ise tevil ediyor. Yani istivaı kabul ediyor, eli kabul ediyor. Allah'ın eli vardır diyor. Eli yoktur demiyor. Cehmiler tamamen inkar ediyor. Eli yoktur diyor. Eli vardır ama diyor elinden kasıt kudret elidir diyor. Eşariler. Halbuki Ebu Hanife ee, bunlara karşı e, ve maturidi bu görüşe sapan eşerlerden etkilenen maturidlere karşı e, Fıkhul Ekber kitabında, Fıkhul Epsat kitabında yani Akide'ye dair kitaplarında Allah'ın eli vardır buna kudret eli denilemez veya nimet denilemez diyerek reddediyor. Sonraki bazı e, işte kendisine Ebu Hanife'ye nispet eden kimseler bunu tahrif etmişlerdir. E, şeklini değiştirmişlerdir. Yani, yani maturilik... Ebu veya onlar onları, yani Ebu Hanife'ye Hanife yani. göre maturidiler sapıktır. Maturidilere göre de Ebu Hanife sapıktır. Hatta kafirdir. Çünkü Allah yukarıda diyen kafir olur diyen maturidiler. E, son dönem maturidileridir. Allah yukarıda diyen kafirdir diyor. Ebu Hanife ise... Allah nerededir bilmiyorum diyen kafirdir diyor. Allah arşı istiva etmiştir. Arş nerededir bilmiyorum diyen kafir olmuştur. Arş semadadır diyor. Dua ederken ellerini semaya açarsın çünkü yücelik sıfatı semaya aittir orada diyor. Ve bu konuda sahih Müslim'de de gelen Muaviye bin ve Sülemi'nin rivayet etmiş olduğu cariye hadisini delil getiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cariye Allah nerede diye sordu caride fissema, semada dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu mümindir, bunu azat edin. Diye emretti. Bu hadisi delil getiriyor. Fakat sonrakileri bu hadisi reddediyor. Sıfatla ilgili hadisler rivayet eden Enes bin Malik gibi kimselere sonrakiler derken kastımız zahid el Kevseri denen zındığın e, yeniden şekillendirdiği maturidilik. Yani zahid el kevseri Kevseri Maturidi'den de daha ileri boyutta bir inkarcıdır. Bu hadisleri tamamen reddediyor. Buhari ve Müslüm hadisleri olmasına rağmen. Enes bin Malik hakkında bunaktır diyor. Muaviye bin Hakemet Süleymi hakkında cahil bedevinin teki diyor. Yani bu sırf kendi kafasında oluşturduğu o batıl akideyi e, kabullendirebilmek için ona muhalefet eden bu sabirleri ne yapmış? Kendi aklınca yere Çalmaya çalışmış fakat hakikatte kendi derecesini e, hayvandan da aşağı seviyelere indirmiş. Günümüzde de Ebu Bekir Sifil, onun e, yegane savuncusudur. Hatibol da aynı. Hatibol da aynı. Hatipoğlu da aynı. Tam sonunu söylemiyor. Tam ederek de... da aynı. Yani olsun. Yani günümüzdeki kendilerini hanefiyleye nispet edenler, evet. maturiliğe nispet edenler, muhakkak Zahid el-Kevser etkilenen kimseler. Peygamberimiz orada Cariye'yi, onu İslam'a kazandırabilmek için hiçbir şey dememiştir o semada deyince diyor. O öyle şeydir. Halbuki hadisin sonunu olursa bu mümindir olur. diyor. Dindir diyor. Evet. Orayı söylemiyor. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam için e, bakın bu Peygamber aleyhissalatu vesselama daha büyük bir iftira. Evet. Yani Zahid Kevser'in yaptığından daha büyük bir iftira. Çünkü Peygamber'e Aleyhisselatü Vesselam güya insanlara e, söz dışarı bazılarının yaptığı şebeklik gibi e, yani küfür olan bir şeyi onların zoomunca, onların iddiasınınca küfür olan bir şeyi e, tam tersi iman olarak tarif ediyorlar. Ne için? İşte cariye Müslüman versin diye. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a büyük bir iftiradır. Peygamber için e, onun e, özelliklerinden birisi e, beyanın teyhiri caiz değildir. İhtiyacında beyanın teyhiri caiz değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın e, harp sırasında Ebu Ducane, Simak bin Hareşe e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kılıcın hakkını kim verir diyerek e, seslendiğinde ben diyerek atıldı. O kılıcı aldı ve böbürlenerek salına salına yürümeye başladı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu öyle bir yürüyüştür ki bu gibi yerler yani harp hal dışında kesinlikle caiz değildir diyor. Yani caiz olan bir yerde bile caiz olmadığı yeri açıklıyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ki iman meselesini nasıl açıklamadan bıraktığı nispet edilebilir Allah Resulü (s.a.v.)'a. Hadi bunu. Peki Peygamber Efendimiz'e Evet. Zaten amacı iftira, tahrif etmek. Kasklı bir tahrif. Yani şayet bundan korksaydın Nihat olur? sohbetlerini öyle bir sürü uydurma hikayelerle doldurmazdı. Yani insanları güya İslam'a ısındırmak amacıyla hikayeleri süsleyip süsleyip katmalar yapıyor. Bir de tersenizdir dedi, gerçekten dinimizde yoktur dedi ama dedi. Bu güzel bir falan değil mi? Ben kendi şöyle. İmam Şafi Allah rahmet eylesin diyor ki kim dinde bir şey güzel görerek yani dinin aslında olmayan bir şeyi güzel görerek ona yamarsa din koymuş olur diyor. Yani Allah Şura suresinin 21. ayetine delalet eder bu. Yoksa onların Allah'ın meşru kılmadığı şeyleri onlara meşru kılan Allah'tan başka ortakları mı var? Allah'ın sözüdür bunlar. Yani din hakkında bir şeyi meşru kılmak İbadet hakkında Allah'a yakınlaşma içeren, dinin meseleyle ilgili şeylerde e, kitap ve sünnete dayanmayan bir şey ortaya koymak ilahlık taslamaktır. Bundan Allah'a sınırız. <gülüyor> Allah onu affetsin. İnşallah tevbe nasip eder. Yoksa e, söylediği sözler, yaptığı şeyler çok çirkin şeyler. E tasavvuf öyle Tasavvuf değil mi? çok <gülüyor>